Evet, euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve salatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecla'in. Peygamber aleyhissalatu vesselamın, Kur'an-ı Kerim'in bazı surelerini saydığı, ve aralarında özellikle Hud suresini zikrettiği bir surenin başındayız. Nasip olursa bugün bu sureye başlayacağız. Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresinden sonra Nur suresine kadar bütün sureler şu andaki elimizdeki mushafta mevcut sıralamışta. Hazreti Osman dönemindeki sıralamışla. Bütün sureler hepsi Mekke'de inmiş surelerdir. Arka arkaya geliyor bu sureler. Ve bunlardan ikisi biri Hud aleyhisselam suresi. Diğeri de Yusuf aleyhisselam suresi. Arka arkaya gelen nebi, iki nebi ile alakalı sure. Ondan sonra on dördüncü sure İbrahim aleyhisselam suresidir. Ondan sonra gelen on beşinci sure de bir diğer ismi İsra suresi, bir diğer ismi de Beni İsrail suresidir. Beni İsrail'in de peygamberi bildiğiniz gibi Musa Aleyhissalatu vesselamdır. Bu sureler aslında Tevbe suresinden itibaren olan bu Mekki sureler bir bakıma Tevbe suresinden önce geçen ve Enfal'den de tabi önce geçen Kur'an-ı Kerim'in 6. suresi ile 7. suresini teşkil eden En'am ve Enfal surelerinde ele alınan mevzuların Nahl suresini de bu açıdan göz önünde bulunduracak olursak daha etraflı ve geniş bir şekilde ele alındığını görürüz. Gerek Araf suresinde anlatılan çeşitli kıssalar gerek En'am suresinde Cenab-ı Allah'ın kainattaki kevni ayetleri varlığının, birliğinin ve buna bağlı olarak da şeriatinin tartışılmaz ve şaşmaz delilleri Tevbe suresinden itibaren gördüğümüz medeni sure, ilk medeni sure, e, Nur suresine kadar o surelerin adeta bir şerhi mesabesindedir. Ki 18. sure Kehf suresi de böyledir. Müşahas olarak ağırlıklı olarak malum Zülkarneyn'den bahsediliyor. Peygamber olup olmadığı ihtilaflıdır. 19. sure Meryem Aleyhisselam suresidir. İsa Aleyhisselam'dan bahsedilmektedir aynı zamanda. Meryem Aleyhisselam'ın olayısıyla. 20. sure taha suresidir. Yine bir Nebi'den bahsediliyor. Ağırlıklı olarak. 21. sure Enbiya suresidir. Bütün peygamberlerle alakalı bir suredir. 22. sure Hac suresidir. Mekke ve Medine ve Medine de indiği ihtilaflıdır. 23. surede adeta bu surelerin anlattığı hakikatlere iman edenlerin hususiyetlerini ve özelliklerini anlatan müminun suresi. Müminler suresi. 24. sure olan Nur suresi ise müminlerin ameli ve ahlaki hayatlarını toplum olarak, cemiyet olarak, devlet olarak, sosyal bir ümmet olarak ifade ediliyse, vakadaki yani sosyal vakadaki ümmet olarak İslam'ı nasıl yaşadıkları ve nasıl yaşamaları gerektiği. Peygamberlerin ifadelerinde ise kervan o mübarek kervanın beşeriyeti ulaştırmak istediği nokta adeta Nur Suresi'nde karşımıza çıkıyor. Şimdi belki ileriki derslerimizde zaman zaman şu anda mevzu bahis ettiğimiz bu temel hususiyetler ileride nasip olursa hatırımıza gelirse tekrar bunlara gönderme yapacağız inşallah. Bunlardan şunu söylemek istiyorum. Daha önceki derslerimizden birisinde şöyle bir benzetme yapmış olduğumu hatırlıyorum. Demiştim ki Kur'an-ı Kerim ifade yerindeyse nasıl ki yeryüzünün bütün ırmakları nehirleri hatta okyanuslar yerin altında özel kanallarla birbirlerine ulaşıyorlarsa ve biri diğerini bir şekilde Cenab-ı Allah'ın bilip takdir ettiği bir şekilde bunlar müthiş bir şekilde birbirleriyle irtibatlı ise Kur'an-ı Kerim'in de sureleri ve ayetleri bu şekildedir. Kur'an ayetleri ve sureleriyle birbiriyle o kadar irtibatlıdır ki biz ona beşeri acizimiz çerçevesinde ancak böyle ufak tefek işaretlerle değinebiliyoruz. Bunu iyice anlayabilmek için veyahut da idrak edebilmek için mümkün olsa bu açıdan Kur'an-ı Kerim üzerinde duranların hepsinin idraklerini toplayıp bir havuzda toplayabilsek ve bunları görmek Anlatabilmek, kavrayabilmek mümkün olsa, o zaman toplam bir yüksek seviyede Kur'an-ı Kerim'in bu açıdaki icazını e beşere nasip olan kadarıyla ileri çapta idrak etmiş olacağız. Cenab-ı Allah'tan niyazımız odur ki Kur'an-ı Kerim ile alakası hiçbir Müslümanın kopması. Kur'an-ı Kerim'in zevkine... ...lezzetine... ...varmayı Cenab-ı Allah bütün mümirlere nasip etsin. Amin. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın... ...ifadesi gibi... ...ifadesiyle... ...Rabbim Kur'an'ı kalbimizin baharı yapsın. Amin. Gerçekten... ...bu kitapsız... ...yaşanan hayat hayat değildir. Bir yüktür. Bir sıkıntıdır. Bir vebaldir. Ama... Bu kitapla birlikte yaşanan hayat adeta melekler gibi insanı kanatlandırır. Hafifletir. ızdırapları bile Kur'an merkezli veya Kur'an'ın gösterdiği ızdıraplar olduğu için ayrı bir lezzet kaynağı. Kur'an-ı Kerim o manada eşsiz bir kitap. Müstesna bir kitap. Lütfuyla bir dereceye kadar bu kitapla böyle meşgul olmayı Cenab-ı Allah da nasip ettiği için. Bu ayrı bir nimettir. Bundan dolayı da Cenab-ı Allah'a hamdü senalarında bulunuyor. Tekrar bu kısa girişten sonra suremize mübarek sureye dönecek ve bunun ifadelerinde ise her bir ayeti surenin kendisini muhteşem bir saray gibi kabul edersek. Her bir ayette bu sureye bir giriş kapısıdır. İlla ilk ayetten bu sureyi anlamaya girmek diye bir şart da yoktur. Yerine göre ortadaki veya baştaki veya sondaki herhangi bir ayetten de bu sureye giriş yapmak mümkündür. Tek bu sure için değil. Her bir sure için bu bir dereceye kadar geçerlidir. Çünkü dediğim gibi muhteşem bir saray her bir sure. Her bir sure muhteşem bir saray ve her bir ayet bu muhteşem surenin apayrı bir manzara, apayrı bir güzellik ihtiva eden ayrı bir kapı. Oraya götüren ayrı bir kapı mesabesinde. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, Beni Hud suresi, Vaka suresi, Mursalat suresi, Ammeye alun suresi, ''Ve ızeşşemsü kuvviret'' suresi ihtiyarlattı veya saçlarımı ağarttı. Tabi buna benzer başka sureler de var, o sureler de bunun hükmündedir. Niçin? Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tabiriyle bu ve benzeri sureler Diyor ki Kim kıyameti Gözleriyle görüyormuşçasına Yaşamak istiyorsa bu anılan sureleri veya surelerin menzerlerini okusun. Bu surelerden hiçbir şey anlamadığını farz etseniz bile bir insana okuyun. Etkilenecektir. Estaizu <Sessizlik> billah İzheş şemsu kuvirat Ve izen nücumun kedarat Ve ilahhi Surelerin surenin ses ve Vurguları veya tabir caizse musikisi bile insanı ruhen etkiliyor. Bundan etkilenmemek mümkün değil. Bu da Kur'an-ı Kerim'in apayrı bir mucizesidir. Bu mübarek surede nasip olursa Hud aleyhisselamın kavmiyle olan davet mücadelesini göreceğimiz gibi İbrahim Aleyhisselam'ı, Lut Aleyhisselam'ı ve en önemlisi Nuh Aleyhisselam'ı da göreceğiz. Tufanı yaşayacağız bu sureyle. Ve neticede sure başladığı gibi Kur'an ile başlıyor bu sureler. Özellikle mukatta harflerle başlayan surelerin ortak özelliklerinden bir tanesi. Kur'an'a dikkat çekmekle başlarlar bir şekilde Kur'an'a dikkat çekmekle biterler. Çünkü beşeriyetin tarih boyunca yaşadıkları da Kur'an iledir ve Kur'anla alakalıdır. Ya Kur'an'a muhayirdir veya Kur'an'a uygundur. Beşeriyetten istenen de budur. Kur'an'a uygun hareket etmektir. Edilmediği takdirde de karşı karşıya kalınacakların neler olacağını söyleyerek beşeriyeti uyarmaktır. Sure Mekke'de inmiş 123 ayet kerimedir ve Yunus suresi ile başlayan ve Kur'an-ı Kerim'in Elmi'un diye bilinen bölümünün surelerin ikincisini teşkil ediyor. Yani yüz ve kesur yüz ve yüz civarındaki ayetlerin efendime söyleyeyim ayetlerden oluşan sureler. Bismillahirrahmanirrahim Rahim'den sonra Ha Hud suresinde Nebi Ali Selam'ın saçlarının ağarmasına sebep olan ne? İlim adamlarımızın söylediklerine göre Hud suresindeki son taraflarda yer alan Esta'in billah sestekim كما emird emr edildiğin gibi dost doğru ve men tebe ma'ke minel müminlerden seninle birlikte tevbe edenler de seninle beraber emr olundukları gibi dost doğru olsunlar Peygamber Aleyhisselatü saçlarının ağarması sırf kendi adına bu ağır emrin altından kalkamamaktan ileri değildir. Ümmetinin de bu emrin altından kalkmaktaki zaafından, zorlanmasından, güçlük çekmesinden dolayı da müteessir olmuş ve saçları ağarmıştır muhtemelen. Eğer bundan dolayı saçları ağarmışsa bu emir dolayısıyla sırf bu ayet veyahut da ...en önemli olarak ki gerçekten... ...üzerinde düşündüğünüz zaman... ...tabii başlı başına Kur'an'ın... ...ayrı bir mucizesidir de... ...emrolunduğun gibi... ...dos doğru ol... ...Kur'an-ı Kerim'in bütün hülasası bu... ...niçin gelmiş? Emrolunduğunuz gibi... ...dos doğru olmak için... ...Kur'an-ı Kerim'deki bütün emirler... ...istikamettir... ...onun için... ...biz istikamet üzere olalım diye... Ne diyoruz? Ehdine sıratel müstakim diyoruz. Rabbimiz bizleri o dost doğru olan yola hidayet eyle. O yolda yürümemizi nasip kıl. Göster. Ve aynı zamanda yürümemize de yardımcı ol. Göstermek yetmez. Göstermek hidayet değildir. O delalettir. Delil olmaktır. Kılavuzluktur. Ama hidayet ...elinden tutup o yolda yürümesini sağlamaktır. Onun için Rabbimizin yardımına ihtiyacımız var. Bu yolda yürümeye ihtiyacımız büyük. Çünkü... ...dost doğru yol... ...dünyada dost doğru yolda yürümek, sırat-ı müstakim üzerine yürümek... ...ahirette de sıratı selametle geçmenin teminatı olur inşallah. Başka türlü sırattan... Yara bere almadan... ...maazallah hele hele aşağıya düşmeden geçmek mümkün değil. Kur'an öyle bir kitap. İslam öyle bir din. Müslüman dünyasında ahiretini yaşayabilmeli. Ahiretsiz dünya hayatı olmaz. Ahireti hesaba katmadan dünya hayatı yaşayana sadece felaket getirir. Yoksa ahireti düşünmek dünyadan el tek çekmek manasına değildir İslam'da. Ne münasebet. Cenab-ı Allah bize hacca gitmeyi, zekat vermeyi emrediyor. Sadaka vermeyi emrediyor. Bir lokma, bir hırka yaşamayı, ilahı yaşamayı telkin eden bir din, aynı zamanda zekatı, haccı, sadakayı ve benzeri mali mükellefiyetleri emrederse çelişkiye düşmez mi? peki niçin sadaka veriyoruz, niçin hacca gidiyoruz niçin zekat veriyoruz bir kapitalist kolay kolay bir kimseye beş kuruş koklatır mı mümkün değil mümkün değil, anlayamıyorlar da anlayamıyorlar bir arkadaşının daveti üzerine arkadaşının oğlunun düğününe gelip de oradaki ziyafetleri gördüğü zaman biz böyle bir şey bilmiyoruz bu şey olmaz deyip de Müslüman olan insanlar var. Çarpılıyor çünkü bu adil için. Çünkü kapitalistin havsalası almaz bunu. O diyor ki ben çalıştım kazandım. Bu her şeyle benimdir. O da çalışsın onun da olsun. Zihniyet bu. Benim çalıştığım benim. Onun çalıştığı onun. Ben niye vereyim ki diyor. Şey değil. Bu zihniyet Türkiye'ye de bir ara hakim olmuştu. Vergi memurları gelip diyor ki Kardeşim ben bunu tasaduk olarak veriyorum. Veyahut işte Ramazan'da iftar paketi olarak gönderiyorum. Mesela. Olmaz diyorum. Bunun da irsaliyesini keseceksin. Bilmem ne edeceksin. Kafa buraya kadar gelmişti. Mesela bizim o değil. Anlatmak istediğimiz şu. Sırat-ı Müştakim dosdoğru yola iletilmek ve emrolunduğumuz gibi dosdoğru olmak hem bizim dünya ve ahiretteki felahımızdır, hem başkalarına faydalı olmamızın da biricik şartı ve anahtarıdır. Sırat-ı müstakim üzere yürümeyen bir insan başkalarına faydalı olmak şöyle dursun, zarardan başka bir şey vermez. Zarardır zarar. Görünüşte hürriyetini kullanıyor olsa bile. İçki içmek özgürlüğü var. Tamam hay hay ...fakat kardeşim sarhoş olduktan sonra... ...küfretmek özgürlüğü yok ki. Ama söylüyor. İstediğin kıyafeti giymek ...özgürlüğü var. Fakat... allah Teala'nın sana vermiş olduğu... ...güzellikleri... ...başkalarını ifsad etmek için... ...kullanma hakkın yok ki. Bu güzellikleri görmesi... ...helal olandan başkasına açman... ...caiz değil ki. Erkek veya kadın ol fark etmez... Bu İslam'ın bir emridir. İşte, işte dost doğru yürümek böyledir. Böyle yürümediğin zaman dost doğru yürümüyorsun. Dolayısıyla kendine zararlı olmakla da kalmıyorsun. Sırat-ı müstakimin dışına çıkmanın maliyeti bedeli büyüktür. Sana da başkalarına da zarar Geriye bizim elimizde ne kalıyor? Müslümanlara kendinizi haramdan koruyunuz, haramın peşine takılmayınız, helal ile yetinmenin yollarını arayınız. Sizi ve bale elinizin de olmadan sürükleyenler re de gerekirse dua edin. Allahü Teala onları ıslah etsin. ıslah olmaları hepimizin nedir Başta onların olmak üzere bizim de mefhatimizdir bizim de menfaatimizedir oruç tutun diye tavsiye ediyoruz arkasından ramazan gelecek diyoruz müslümanlar nasıl oruçlarını tutacak hangi birini sayacaksın ki istikamet üzere yaşamamanın zararlarını zarar bir şey değil ki. meselemiz efendime söyleyeyim Pratik hayattaki istikamet üzere yaşamanın, pratik hayattaki maddi faydaları, yaşamamanın da zararları veya maddi ve manevi fayda zararları olmadığı için kısaca bu kadarına işaret etmekle yetinelim. Özetle söylüyoruz ki, şunu söylemek istiyorum, istikamet üzere yaşamanın bu ayet-i kerimenin ciddi emri ki ulemaya göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın saçların ağırmasına sebep olan budur. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَعْبَ مَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Çok gerçekten muhteşem, kapsamlı ve beşeriyetin saadeti için anahtar mesabesinde bir emirdir. Sen ve seninle birlikte tövbe eden müminler emrolunduğun gibi dost doğru Niçin Resulullah'a emir? Bir, Allah Resulü'ne emir, ümmetine de emirdir aleyhissalatü vesselam. İki Resulullah bununla memurken siz nerede kaldınız? Siz de bu emirle memursunuz. Üç Resulullah hem peygamber hem ümmetin yani İslam devletinin de başkanıdır, lideridir. Lider kendisi de doğru olacak. Emrinin altındakileri de doğrultacak. Doğruluktan bir şekilde sapan olursa onun için Allah'ın hükmü neyse o hükmüyle o hükme uygun olarak onu yola getirecek. Osman radıyallahu anh efendimizin zaman zaman tekrarladığımız İslam'ın ruhuna uygun harika bir sözü var. Diyor ki İnne Allah'a yezi'u bis sultan ma la yezi'u bil kur'an Yani Allahü Teala Kur'an'ın emrettiği şekilde yola gelmeyeni gerektiğinde devlet gücüyle hizaya sokar niçin Müslümanlar hizada değil şu anda veya hizaya çıkanlar çoğunlukta veya ciddi bir yakın tutuyor çünkü onları İslam'a göre hizaya getirecek Ebu Bekir'ler yok Ömer'ler yok Osman'lar yok Ali'ler yok ve benzerleri yok radıyallahu ta'ala anhum ecma'yı. İnşallah biz böylelerine layık olursak böyleleri de olur inşallah. Çünkü geliyor bir grup insan Hasan-ı Basri radıyallahu anhe diyorlar ki rahmetullahi aleyh çünkü bazıları radıyallahu dedin mi sahabe mi ki radıyallahu anh diyorlar sahabe değil tabiindendir. Fakat yine de ona razı olsun demek de bir sakınca da yok o ayrı bir şey. Geliyor ki, geliyorlar diyorlar ki Ya imam dua et Allah-u Teala şu haccacı zalimi başımızdan alsın diyor. Korkarım diyor, o giderse domuzlar ve maymunlar gelir sizi yönetir diyor. Ne demek istiyor? Yani demek istiyor ki siz kalplerinizi ve yaşantınızı halinizi ve niyetlerinizi her bakımdan bir ıslah edin. Allahü Teala size haccacı zalim gibilerini musallat etmez. Ama bu gidişle giderseniz haccacı da ararsınız. Bu gidişle devam ederseniz haccacı da ararsınız diyor. Maymunlar ve domuzlar sizi yönetin o zaman diyor. Onun için bazen ya işte Hazreti Ömer gibileri falan nerede falan derler bazen küçükken sohbetlerimiz de yani küçükken de değilim yaşlarımız şimdiki yaşıma nispetle küçükken <gülüyor> diyordum ki kardeşim ya Hazreti Ömer şu anda gelse vallahi Hazreti Ömer'e yazık olur o adaleti dünyayı kuşatmış olan Hazreti Ömer'i bizim gibiler birkaç ay içerisinde söz meclisten dışarı çürüye çıkartırız bizimle baş edemez biz ona layık değiliz. Hazreti Ömer'e yazık olur. Hazreti Ömer'e yazık olur. Onun için kısacası tekrar dönüp dolaşıp varacağımız yer Fes takim keme umirt ayet-i kerimesidir. Bu ayeti diyebiliriz ki hatta bu sure bunun etrafında dönüp durmaktadır. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Bunu görmeye çalışalım. Bakalım emrolunduğumuz gibi dost doğru olmak için nelere bakacağız, nelerden ibret alacağız, neleri Cenab-ı Allah bizlere örnek göstermiş, neleri anlatmış, hangi kıssalardan bahsetmiş, Kur'an-ı Kerim'i bize nasıl takdim ediyor, onları görmeye çalışacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. Daha önce söylediğimiz gibi bunlar katta harflerdir. Maksatlarının ne olduğunu, bunlardan maksadın ne olduğunu Cenab-ı Allah bilir. Ama bu bir anda, bir manada Araplara da bir meydan okumadır. Ey Araplar, bu Kur'an-ı Kerim sizin kullandığınız harflerden ve kelimelerden oluşan bir kitaptır. Ve siz bu dili hem çok iyi biliyorsunuz hem edebi bakımdan da çok yüksek bir seviyedesiniz. Eğer bu kitabın Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tarafından uydurulduğu iddiasında ısrarcı ve samimi iseniz, sizin kullandığınız harfler kullanılarak meydana gelmiş, daha doğrusu indirilmiş olan bu kitabın hayli bir benzerini siz de aynı harfleri, aynı kelimeleri kullanarak getirin demek manasına bir meydan okumadır. Çünkü diyor, kitabın bu öyle bir kitaptır ki, uhkimet ayatuh ayetleri son derece muhkem kılınmıştır. Sapa sağlamdır Bu ayetlerinde anlatım bozukluğu, mana gevşekliği yoktur. Bu ayetin işaret ettiği manalar ve gösterdiği hedefler sıradan beşeriyetin yapısıyla bağdaşmayan veya beşeriyetin menfaatine olmayan hedef ve gayeler maksatlar değildir. Bunlar sapa sağlam buyruklarla tahkim edilmiş, son derece muhkem kılınmış ayetlerdir. Her bakımdan sapa sağlam ve güçlüdür. Türkçede de kullanıyoruz muhkem kelimesini. Tahkim edilmiş, ne demek tahkim edilmiş? İstihkam diye bir birlik var yani askeriyede bir sınıf var. Ne yapar bu istihkam? İşte ya ben hemen söyleyeyim yoldur köprüdür vesairedir nedir? Kısacası askeriyenin e, savaş için hareket etme noktalarında gerekli tertibatı veya gerekli tedbirleri, inşaatı bilmem vesairesi sağlam bir şekilde yapmak durumundadır. Köprüyü gevşek yaparsa yolun ortasında köprüyü kılıp millet suya dökülürse ne işe yarayacak? O zaman muhkem yapılmamış olur. İstihkam bir şeyi sağlamlaştırmak, sağlam kılmak manasındadır. Bu öyle bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmıştır. Sonra fümme fussilet. Sonra da bu ayetleri geniş geniş açıklanmıştır. Gerektiği gibi ihtiyaca binaen, kitabın naksat ve hedeflerine uygun olarak Gerektiği gibi genişletile, genişletile açıklanmıştır. Kapalılık kalmamıştır. Mesela az önce gördük Fes takim kema umirt çok sağlam bir emir, çok güçlü bir emir. Fakat bunun tafsiliye ihtiyacı var, değil mi? Geniş bir açıklamaya ihtiyacı var. İşte bu kitabın bütün ayetleri adeta ister ihdine sırat el müstakimin ister Fes takim kema umirtlerin açıklaması maliyetindedir. Kur'an-ı Kerim birbirine böyle irtibatlıdır adeta. Tek başına bir ayet Kur'ansız, Kur'an'ın tamamı bir ayetsiz anlaşılmaz. Bir ayeti doğru ve sağlam anlayabilmek için Kur'an'ın tamamını gözünün önüne getirebilmeniz lazım. Ne kadar doğru ve etraflı bir şekilde gözünüzün önüne getirebilirseniz, o ayeti o kadar doğru anlarsınız. Bir ayeti anlamakta, Kur'an'ın tamamını göz önünde bulundurdunuz, bir ayeti göz önünde bulundurmadınız. ve ona muhalif bir şeyler söylediniz, o ayeti veya Kur'an'ın tamamını da yanlış anlarsınız. Yani bir ayeti anlamak için Kur'an'ın tamamına, Kur'an'ın tamamını anlamak için de bir ayete ihtiyacımız var. Kur'an bütündür. Allah'ın bütün bir kitabıdır. Onun için Hicr suresinde göreceğiz. ''Ellezîne ce'alul Kur'âne azîn'' diyor. Onlar ki Kur'an'ı bölük pırçık ettiler diyor. Zannedersin ki Kur'an laiklerden bahsediyor. Şu ayetler dünya ile alakalıdır, siyasetle alakalıdır. Bizi ilgilendirmez. Bu ayetler dinidir. İsteyen istediği gibi inanır. İbadetle ilgili de isteyen istediği gibi inanır. Yok öyle bir şey. Kur'an bütünüyle Kur'an'dır. Değil bir ayetini, bir kelimesini, değil bir kelimesini, bir harfini daha reddetmek gübürdür. Kur'an'ı bütünüyle alacağız. Kur'an'a bütünüyle iman edeceğiz. Kur'an'ın istediği hayatın tamamına talip olacağız. Öyle evimizde Müslüman çarşı pazar gayrimüslim devlet gayrimüslim kanunlar gayrimüslim İslam'ın istediği bu değil İslam Kur'an'ın tamamını yaşamayı istiyor daha doğrusu Kur'an harf harf ayet ayet yaşanılmak Hı. üzere indirilmiştir onun için tahkim edilmiş onun için tafsil edilmiş Sapa sağlam indirilmiş bir kitap. Hiçbir gevşekliği yok. Hiçbir eksiği, gediği yok. Ve açıklamaları da hak ettiği gibi, gerektiği gibi yapılmış bir kitap. Kitabın kapalı bir tarafı kalmamış. Kitabı bir bütün olarak alıp öğrenecek, onu birlikte hayatımıza tatbik edeceğiz. Onun için şair ne diyor? Ve leyse dinullah bil muazza Hayıt Kerim'in lafzını aynen kullanıyor az önce okuduğum Hicr suresinin sonundaki. Ellezine cealul Kur'an'a azin. Onlar ki Kur'an'ı parça parça ayırdılar. O da diyor ki Allah'ın dini parça parça edilecek bir din değildir diyor. Bu din parça parça yaşanmaz. Yaşandığı zaman kendisini temsil etmez etmez. Bu din bütünüyle yaşandığı zaman ümmet muhteşem varlığıyla ortaya çıkar, muhteşem medeniyetini kurar, zayıflıktan, fakirlikten, cehaletten, sıkıntılardan vesaireden vesaireden kurtulur. Peki kim bu ayet, bu kitabın ayetlerini tahkim ediyor ve kim tafsilatıyla açıklıyor? Kim yapmış bunu? hakim, Hakimin Habir Hakim kelimesi ismi, Esma-i Hüsna'dan Biliyorsunuz biraz sonra manası üzerinde de Kısaca tekrar hatırlatma yapacağız Ühkimet ile Alakalı aynı kökten geliyor Çünkü hakim ne demek <gülüyor> Cenab-ı Allah'ın Bir ismi olarak Kaderi <gülüyor> Halk ve tedbiri Teşri'i sonsuz hikmetlerle dolup taşan demektir. Hikmetsiz ne Allah'ın takdirinde, ne Allah'ın ettiği bu kainatın kanunlarında ve zerresinde, ne de indirdiği hükümlerin herhangi birisinde eksik değildir. Hepsinde hikmet tam ve mükemmeldir. En yüksek seviyededir. Onun için Cenab-ı Allah hakimdir. Her işi sapa sağlam yapar. Hükümleri sapa sağlamdır. Şeriatı sapa sağlamdır. Kainatı ve kainat kanunları sapa sağlamdır. Her şeyi muhkem ve güçlüdür. <gülüyor> Habir ise her şeyden haberdar olan. Tafsilatla teferruatı anlatır. Detayları anlatır. Genelin özel özel kısımlara ayrılmasını anlatır. Onun için tahkim edilen ve tafsil edilen ayetler sahibi Kur'an'ı hikmeti sonsuz ve her şeyden haberdar olan Allah indirebilir ancak. Hakim ve habir olan Allah bu kitabı sapa sağlam muhkem ve indirmiştir. Peki nedir bu muhkem hükümler ve bu mufassal hükümler? Bu muhkem hükümler nedir? Bu muhkem hükümlerin tafsilatı nelerle alakalıdır? Hemen geliyor. Neymiş? Estaido billah. "Allah'a ibadet etmeyin, ancak Allah'a." İnni lekum minhu nezirun ve besir. Yani kelime-i şehadet. Burada anlatılan kelime-i şehadettir. Yani diyor, "El la ta'budu illa Allah." Allah'tan başkasına ibadet etmeyeceksiniz. Etmeyesiniz. Ve ben onun tarafından size gönderilmiş azabıyla korkutup uyaran, mükafatıyla müjdeleyen bir nezir ve beşirim. <gülüyor> La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Yani cennetin anahtarı bu söz olmayacak da ne olacak? E bunu söylememiş olan, buna inanmamış olan nasıl cennete girecek? Çünkü bundan daha büyük bir gerçek yoktur. Kainatın var olmasında ve biz beşerin var edilişinde en büyük esas esas daha doğrusu gerekçe ve hikmet veya dayanak, her ne derseniz deyin, Allah'tan başka ilah olmadığıdır. Bu hakikatin öğrenilmesi, bilinmesi, yaşanması, iman edilmesi, hayata geçirilmesi ise, nezir ve beşir olarak bizlere gelmiş olan o yüce Rasulün ve dolayısıyla ondan önceki Rasullerin bizleri bundan haberdar etmesiyle olmuştur. Biz o yüce Rasulleri onlara iman edenler olarak mükafatlandırmaktan aciziz. Onlara teşekkür etmekten aciziz. Onlara getirdiğimiz salat ve selamlar sadece onlara müteşekkir olduğumuzun bir nişanesidir. Bir belirtisidir. Onun için Cenab-ı Allah'tan Ya Rabbi onların üzerimizdeki hakların mükafatını Sen onlara ver diyoruz. anna, anne hayrel ceza Allah onlara bizim adımıza en hayırlı en güzel mükafatı yoksa biz ümmeti olarak Muhammed Aleyhisselatü üzerimizdeki hakkını nasıl ödeyeceğiz bize doğruyu göstermek için bizi doğruya irşad etmek için bunca sıkıntıyı çekti buca eziyetlere katlandı Haziza La havle ve la kuvvete La havle la kuvvete La havle la kuvvete La havle la kuvvete Allah Allah Allah. Ondan tafsili ve tahkimi işte burada. Allah'tan başka sına ibadet etmeyiniz. İbadet, sözlük manası itibariyle emre itaat ve bağlılık demektir. Şer'i bir mana olarak Allah'ın emrettiği, koymuş olduğu hükümlere bilinçli olarak, şuurlu olarak O'nun emridir diyerek itaat etmek manasınadır. Dolayısıyla Allah'ın emirlerine kasten ve bilerek, aykırı olan emirlerine, Allah'ın aykırı olan emirlerine kasten ve bilerek itaat etmek, üstün tutarak, tercih ederek itaat etmek de o muhalif emirleri, aykırı emirleri ortaya koyanlara bir ibadettir. Ve Allah'ın kabul etmediği, yani şirk olan ibadettir. Şirk. Kur'an-ı Kerim'de bununla alakalı pek çok ayet-i kerimeyi daha önceden gördük. İleride de benzeri ayet-i kerimeler de gelecektir. Mesela bunlardan bir tanesini hatırlatayım. Nisa suresinde ne diyor cenab Allah estağidu billah? فَلَا <gülüyor> وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ حَرَجًا فِي أَنْفُسِهِمْ مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيم Rabbine yemin olsun ki aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem yapıp senin verdiğin hükme o hükümden dolayı içlerinde herhangi bir sıkıntı duymaksızın kayıtsız ve şartsız itaat edip teslimiyet göstermedikçe evet ne olur? iman etmiş olamazlar. Diyor. Çok açık ve yalan. Çok açık. Hiç, üstüne tek bir harf açıklamak maksadıyla söylemeye gerek yok iman etmiş olmazlar diyor bitti bunun ötesi olmaz ki. dolayısıyla Allah'ın ve Rasul'ün hükmünün olduğu bilinen bir yerde bile bile kasten mazeretsiz olarak onların emirlerine muhalif bir emre itaat etmek kişinin imanla alakasını kopartır ama dediğim gibi şartları söylüyorum Allah'ın emri olduğunu bilecek bu konuda var. Muhalif olduğunu bilecek, mazeretsiz olarak Allah'ın emrine itaati kabul etmeyecek veya itaat etmeyecek. Yine mazereti dolayısıyla muhalif emre itaat edecek. Böyle olursa mazeretlidir, kafir olmaz. Ama öbür türlü bunların hiçbir yok. Mazeretsiz olarak itaat etmiş olacağından küfür olur. Cenab-ı Allah bunlardan hepimizi korusun. Çünkü bu din kim ne derse desin Allah'a ubud, Allah ubudiyet, Allah'ı tevhid ve ona ubudiyet esası üzerinde bina edilmişse ki öyledir, bu ibadetin keyfiyetini de biz Resulullah'tan öğrendik. Onun için Kur'an ve sünnet biz Muhammed ümmeti için dinin kendisidir. Bunlardan birisi olmazsa tıpkı şehadet kelimesindeki gibi. Muhammed'in risaletini kabul etmeyen istediği kadar la ilahe illallah desin. Olmaz. Olmaz. Çünkü Allah'a uluhiyeti nasıl izafe edecek? Daha doğrusu Allah'ı ilah tanıdığını nasıl ispatlayacak? Ne ile ortaya koyacak? Onu Muhammed aleyhissalatü vesselam gösterdiği gibi yaparsa olur. Onun için daha önce bir başka vesileyle söylediğimiz gibi veya vesilelerle söylediğimiz gibi bir amelin salih olabilmesinin üç tane şartı var. İman ile yapılacak, ihlas ile yapılacak, ittiba ile yapılacak. Yani şeriata tabi olunacak. Resulullah'ın bu şeriatı hayata nasıl tatbik ettiği, nasıl tatbik edileceğini gösterdiği bilinmeden olmaz. Bunun en açık misali, Mesela namaz zekattır. Kur'an-ı Kerim zekat verin diyor. Namaz kılın diyor. Nasıl? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bize gösterdiği ve emrettiği gibi. Zekat vereceğiz nereden, hangi maldan, ne zaman, periyotları ne, süreci ne, miktarı ne, hangi mallardan, kimlere? Hadi kimlere sorusu Kur'an-ı Kerim'de var. Fakat cevabı yok öbür soru o sorunun cevabı yok ve buna benzer ha, demek ki bu din Allah'ı tevhid ve peygamberlerin dolayısıyla son Resul Muhammed aleyhisselatü risaletini kabul etmek üzere yükselir Resulullah'ın risaletinin de iki önemli yönü vardır bu ayet-i kerimede iman edilmemesi açısından veya edilmesi açısından <Gülüyor> nezirun <Gülüyor> ve beşir Allah tarafından gönderilmiş Nezir ve Beşir. Nezir karşılaşılacak tehlikeleri haber verip önceden uyaran kimse. Demek ki siz birisini önceden niye uyarırsınız? Çocuğunuz sobaya yaklaşıyor. Aman aman dersiniz. Niçin? için? Şefkatinizden. Onun canının yanmasını istemediğinden. Ve uçuna düşecek birisi. Telaşlanırsınız bir şeyler yapmaya çalışırsınız. Uyanırsınız onu. İnzar budur. Karşı karşıya kalacağı bir tehlike vardır. Çünkü. Ve müjde verirsiniz. Bak şöyle yaparsan böyle olur. Böyle yaparsan böyle olur. Peygamberin bu müstesna iki özelliğiyle Kur'an-ı Kerim bunu şey diyor. Niye? Allah Allah'a ibadet edenler için yalnız Allah'a ibadet edenler için müjdeleyicidir o. Ona ibadet etmeyenler için de nezirdir. Binlerce salat ve selam ona. Allah bizi onun sünneti üzere yaşatsın, onun sünneti üzere canımızı alsın. Onun sevgisini her geçen vakit layık olduğu şekliyle ona olan sevgi ve ihtiramımızı da artırsın. Çünkü o şu anda her birimizin ayrı ayrı onu sevdiğinden... O sevdiğimizden, ona olan sevgimizden, ona olan ihtiramımızdan kat kat, çok kat fazlasına layittir. Binlerce salatu ve Namazımızı kılalım kaldığımız yerden devam edelim. Hocam başınıza ve